الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله القائل في محكم التنزيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد القائل في سنته المطهره لا تشب اصحابي لا تشب اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما ادرك مما احدهم ولا مدهم والصلاه والسلام موصول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 وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله bugün selef-i salihîn akidesi derslerinden bir derse yine devam ediyoruz elhamdülillah onda da dokuzuncu asıldaydık 9. asıl neyden ilgilidir Ehl-i Sünnetin itikadı ashabta hilafet-te ehl Bunda da 6. dersteyiz. Bundan önce 5 ders işledik. Bugün 6. dersteyiz. Geçmiş derslerde sahabeni detayıyla anlattık. Son dersindeydik sahabenin ondan sonra ehlibeyte geçeceğiz. Son derste geçen ders bitiremedik. O da nedir? Ashabın arasındaki ihtilafta Ehl-i Sünnetin inancı ve görüşü. اہلوسنت اسحاب الع سندہ خلاف اولد و خلافتہ جورشکر sünnet بتن etmişler ashabın arasındaki مشلط nedir العسندی خلاف ندر اشتہادی خلافتر خلافتہچی dedik درد تھرس خلاف زد bir de اجتحادی khilaf var İsabet اشتہادی yen yani isabet edenler در تھرشان خلاف var قبط خلاف sünnet fırkalarıyla bunu da اجماط etmişler Bunlara da muhalefet eden bir fırkavara da Rafizlilerdir, Şiilerdir, Cehferlilerdir. Onun کی İmama tabi olanlardır. Bunlar da bütün sahabeyi dedik, tekfir ediyor. Dün bunu biraz geçen ders anlattık. Bugün ashabın niye hilaf oldu aralarında bunu tarihsel olarak özetleyeceğiz. Ona göre hatta bilelim bizim hükmümüz ashab-ı cirende nedir. Şimdi hilaf dediği hilaf aslında şerdir. Ama Allah Subhanahu ve Teala bazı yerde hilafa rahmet vermiştir. Evlilik gibi evlilik rahmettir. Cennetin bir kapsıdır. Ama boşanmak talak nedir? Allah'ın sevmediği bir şeydir. Bu zettigi bir meseledir. Ama yerine göre de rahmettir. bir karı koca arasında kapılar hepsi çiklendi Birbirlerini artık çekemiyorlar. Yani hayat boyuca Hristiyan'ın bazı grupları gibi mecbursun kalacaksın. Yende yani boşanacaksın. Her şey kendi hayatını yeniden kurar, mutlu da olabilir. Yerine göre rahmettir. Ehl-i sünnette de ki Allah'ın şeriatının öz dinidir. Burada da ihtilaf itikatte elhamdülillah yoktur. Dedik bütün peygamberlerin حضرت آدم نہ رسولافی مثال درتحادی مساللہ اصل مسالہ لرد مسالہ اختلاف O ihtilaf de bu ümmetin ayakta durma mekanizmesidir. Çünkü öyle bir diniz biz. 1400 senedir. Allah bilir. Kaç bin sene daha devam edecektir. Her çağa bu din ne yapar? Uyum sağlar. 1400 sene aciz kalmamış. bu işte bu ihtilaf burada nedir? Rahmettir. Ashabın arasında içtihadi bir hilef oldu. Aynen idari bir mesele gibidir. İhtilaf oldu. Biri dedi sağa gidelim, biri dedi sola gidelim. Yani bu dinle bir ilakaşı yoktur. İctihadi bu dernekte de ihtilaf olabilir. Şirkette de ihtilaf olabilir. Ama itikatte, fıkıhta ihtilaf değil. Bu ihtilafın birden tarihsel olarak bakalım, hata anlayalım. Ondan sonra ehli sünnet niye bir karar almış? İçimiz rahat olsun. Çünkü biz kimlik tespiti yapıyoruz burada. Ehl-i sünnet itikadını okuyoruz. Ehl-i sünnet imamlarımız, dört imam ondan önce sahabaya kadar dayanıyor. Niye böyle bir karar aldılar? İhtilafte nadir kararları? Ehl-i sünnet, sahabenin arasındaki ihtilaf da süşer. İçerine girmez. İçtihadi meseledir. İsabet eden içi ecri var. Hataya düşen bir ecri var. Mesele bitmiştir. Evet. Şimdi hilef ne zaman başladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile hilaf vardır. Ufak tefek hilefler vardır. Ashabın arasında da vardır. Ama dönürdüler Resulullah'a nukhtayı koyuyordu. Bazen Resulullah nukhtayı koymuyordu. Neden? Çünkü o hilef din izin vermiştir. Ne gibi dedik? Resulullah şeyden dönerken e, savaştan dedi kimse Çin'de namazını kılmasın Beni Kurayz'e de kılacağız. Handak savaşından sonra. Çünkü onlar hıyanetlik ettiler Resulullah'a. Yahudiler. Gidip orada onlardan savaş edeceğiz. Bir kısmı kılalım çıkalım. Bir kısmı yolda kılalım. Bir kısmı dedi illetçi Resulullah dedi orada orada kılacağız. Resulullah bunları gördü. Süstü. noktayı koymadı. Neden? Çünkü bu ihtilaf bir rahmettir. ہاں جی لکھن و نا مزن ابو بکیر صدیق جی جن جیسن دکل var hem Ömer var خلاف رحمتہ چاہیے Munafıkların bölücü. Hazreti Ömer ashabı dedi ki ya Resulullah biz öldürelim Abdullah İbni Ubey'i. Biz biliyoruz bu zındıktır. Resulullah dedi olmaz. Biz biliyoruz. Hatta Resulullah'ın elinde liste vardır. Allah demiş bunlar nifak üzerine ölecekler. Biz bilemeyiz ehl-i sünneti itikadında. Ki biz Resulullah'ı temsil ediyoruz. Resulullah'ın fıkhını taşıyoruz. Bilmeriz insan ne sonundan bitirilir. İlla ki Resulullah desin bu bu Bu üzere ölür, o üzere muhakkak ölür. Allah Teala geldi Resulullah'a dedi ki Medine'de kaç tane var nifak üzere ölerler. Resulullah bilirdi, kimseye söylemedi. Resulullah vefat etmeden önce Hüzeyfe'ye söyledi. 17 tane şahıs vardır. Hüzeyfe onun için Hüzeyfe ibn Yemen Resulullah'ın neyidir? Sırtaşıdır. Hatta Hazreti Ümer her Hüzeyfe'yi cörende şey yapardı, onu hoş hoşnut olurdu, böyle Hüzeyfecel otur filan ne oldu bana söyle adım var mı o listede? Ya emir-i müminin sen de mi diyorsun bunu? Olur ya biz bilemeyiz ne üzerine öleceğiz. Hazreti Ömer nifaka kendisi korkuyordu. Resulullah bildiği alda bu hilef var. E, nifak üzerine ölecekler. Ama ne yaptı? Dediler öldürelim bunu. Hayır dedi. İster misiniz? Araplar konuşsun, insanlar konuşsun dediler Muhammed kendi ashabını öldürüyor. Fitne olur. Kimse İslamiyet'e gelmez. Bak siyaset, fıkır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da bu türlü hilefler vardı. Bedevi Arabi geldi Resulullah'ın bürdesini çekti. Burasında iz bıraktı. ve Muhammed dedi bu, bu şeyi dağıtıyorsun, ganimeti. Bundan Allah'ın rızasını talep etmiyorsunuz. Resulullah ne dedi ona? Verin gitsin dedi. Ama bunun sırtından dedi, belinden bir zürriyet iner. Onlar da oktan, yaydan çıktığı ok gibidir. Dinden öyle çıkanlar haricileri tarif etti. O oldu da. Bu türlü hilefler vardır. Resulullah hikmet gereği bunlar ne yapıyordu? Yeri yerinde noktasını koymuyordu. Birçok hadiseler var böyle. Mesela bir Bedevi Arabi geliyordu. Bağırarak giriyor. Kimdir bu diyor Resulullah? Soruyor. Diyorlar filan aşiretin ileri gelen birisidir. Aşiretin en kötüsüdür diyor. Geldiğinde Resulullah (s.a.v.) onu güzel karşılıyordu, işini bitirip götürürdü razılıkla. Hatta Hz. Ayşe çocuktur. Kapının arkasından yaraşyla bu çetrefil oldu diyor. Sen bunu güzel karşıladın, önceden öyle dedin. Ya Ayşe dedi, ne zaman ben insanları fahiş yüzden şiddetle ben rahmet olarak göndermişim. Madem adam zahira Müslümandır. Ahlakı kötü biz onu güzel ahlakla karşılarız. Bak bu hilefler olur. Bu hilefler devam etti. bugüne kadar da devam ediyor. Alimlerin de başına böyle şeyler gelir. Çünkü alimler de peygamberlerin neydir? Varisleridir. Bu hilef devam etti. Abu Bakır Sıddik zamanında Resulullah'tan sonra hilafete geldi. 2 sene kusur. Ne oldu? Ne oldu? İhtilaf zirveyi kapsadı. Arab Yarımadası'nın birçok %80'i, %75'i riddet oldu. Yeni de riddet etmediyse zekata baş kaldırdı, zekat vermem dedi. İhtilaf oldu mu? Oldu. Ne oldu burada? Bu din meselesi olduğu için, itikad meselesi, nikmet olduğu için sahabeler kilinclerini çektiler. Bu fitneyi kilinc zoruyla ne yaptılar? Süstürdüler, bitti elhamdülillah. ama bu زمانہ nedir علدم افق yansımadı karşı tarafta حضرت عمر yetişmiş اختلاف لہر امدالفل اداری سمع قرشی طرف دہ احسان درجن صاحب الہر ولافی حال دلی دجاہد لہن امام اللہ تعالیٰ سماد Bu Allah yer üzerinde Halid hangi o mağlup çıkmadı o savaş Galip oldu Müslümanlar او سواش Ömer ne yaptı مسلمان حضرت nasıl نیداری Ya dedi Musulmalılar artık Halid burada var biz muhakkak kazanırız diye fitneye kapınırlar. Tevekkül Allah'tan halide fitnenin önünü çetsin diye Halid'i emirlikten aldı. Halid neyle karşıladı onu? Semihna vata'na. Öyle yetişmiş. İhsan derecesindedir ya. Halid Allah'ı görmüyorsa Allah Halid'i görür. Öyle bir mümindir. Ne dedi? Semihna vata'na. Hiç böyle zerreyce kalbinden bir şey geçmedi. Nasıl lideridir bütün ordunun? Irak, Şam'ın lideridir. İndi aynen tampoda savaş etti. Hiç kalbinden bir şey geçmedi. Öyle sahabeler var içer, bu hilefler ne olurdu? Yerinde bitiyordu. Abu Zar meselesi biliyorsunuz. Habuzlar tutturdu dedi. Ayette geçiyor. Cümüş altın toplananlar işte bunların üzerine Ataş olur kıyama cününde illet ki bunları Çok az ihtiyaç zarar olarak koyuslar. Maviye ile radıyallahu anhümecmi'in ihlif ettiler Şam'da. Öyle ihlif ettiler ki Maviye Hazreti Osman'a şikayet etti bunu. Dedi ya emir el-muminim bu bizim fitne yaratıyor. E, Şam'da zengin insanlara böyle diyor. Onlar da e, şey yapıyorlar. yani Bu fıkıh şazdır tabi. Hazreti Osman çağırdı onu. Tartıştı onu ile. Sahabeler tartıştılar onu ile. İsrar etti. O zaman dedi sen git filan çöyde. Kal orada. Hatta bu hıkkı bırakana kadar. Ne dedi o? Bazıları geldi istedi karıştırsın ortayı. خلیفہ جورونی افیوری سہابل بلردن شفا مس سند اسلام حضرت عمیر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عثمان جلد حضرت عثمان حضرت عمر شخصیت derece fark var Bu da nedir zenginliktir در Ömer حضرت biliyorsunuz حوی در حضرت kalbi daha دہائی Şahsiyeti daha عفقہ خلب ہر her şeyi ادر her şeyi eder. Beş sene çok güzel geçti. Ondan sonra başladı şeytan oradan giriş yapmaya. Çin'de yaptı? İhsan derecesinde seviyede olan ashaba, yen ashabın telebelerine yapamadı. Kime yaptı? Yayıldı İslam devleti. İrak, Faris, Misir. Bunlarda ne oldu? Cahil cuhale dine giriyorlar. Hele çok da Arapça'yı şey yapamıyorlar, dini de anlamıyorlar. Bunlara cirdi, fitne oldu. Neden dediler işte Hazret Osman'a baş kaldırma fitnesi oldu? Neden? Hazret Osman imşak dönemlenmiş. İşte Hazret Osman akrabalarını şey yapmış. Tabii bunların hiçbirisinin aslı yoktur. 10 tane vardır ellerinde. O onu da Ehl-i Sünnet hepsine cevap vermiş. Tabii burası yerisi değil. Cevap vermek bir ders olur. Hepsine cevap vermiş ehl Sünnet. Hazret Osman hepsinde haklıymış. Halifedir, her şey edebilir. Biz Merceç koysak arasak Abu Bakır da hata yapmış, Osman da hata yapmış. Çünkü bunlar insandılar. Her çeşit şey hata yapabilir. Bunlar hedefleri fitnedir. Hedefleri hak bulmak değil. Cahil Cuvaletler Ondan dolayı bu fitnenin sonu neyle sonuçlandı? Hazreti Osman'ın ölümüyle. Nasıl oldu bu? Hac zamanıdır. Misir'den 2000 tane adam çıktı bu fitneye. içlerinde bir tane elhamdülillah alimi okuydu. Hepsi çiftçi, inşaatçı vesaire galayana gelmişler. Dini anlamamışlar. Sahabe ne olduğunu, kıymetini bilmiyorlar. geldiler işte sanki eski devletlerindeki gibi liderlerine baş kaldırmakla Hz. Osman'ı taktan indirecekler. Ayrıca Irak'tan geldi böyle insanlar. Aynen fitneye karışanlar. Buların yanında da diğer devletlerden 2000, 2000, toplam 6000 tane Medine'ye giriş yaptı. Ne mahanesiyle biz haca geliyoruz. Medine'den geçip Mekke'ye gideceğiz. Medine'de sahabenin birçoğu haca gitmiş. Medine'de de kimse fazla yoktur. Bunlar cildiler, Medine'ye girer girmez Medine'yi işgal ettiler. Hazret Osman'ın evine ambargo koydular. Dediler: Sen ne yapacaksın? Takhtan ineceksin. Hazreti Osman dedi nasıl olur takhtan ine? Sahabeler geldiler, araya girdiler. orada arada sahabeler tabii evi kuşatıyorlar. Savaş edelim. Hazreti Osman dedi. Kim savaş etse ben ona hakkımı halal etmiyorum. Ben halife olarak izin vermiyorum. Çünkü Resulullah bana demiştirsen mazlum mazlum öle, öleceksin. Onun için dedi bıraksınlar. Bir ay kuşur, bir rivayette 40 gün ambargo oldu. Ondan sonra atladılar, Hazret Osman'ı öldürdüler elinde Kur'an okuyor. Kur'an üzerinde de kan damlandı. Bunlar kimdiler? Haricidler, cahildiler, avamdılar, fitneye katıldılar. 6000 kuşur بولر دشرت لیروار ama en çokluğu ağır عراق تاور مسرداں پیر قسم شور ettikten sonra عثمان oradakiler صحاب چل oldu Haber yayıldı. Önceden Medine'de olan sahabeler Ali seçtiler. Beyat ettiler Ali olarak. Ondan sonra bu haber yayıldı. Ali işin başına geldi gelmedi fitne var. Medine'de hala خلیفہ gitmemişler. Bir علیم kaldı Medine'de bir چوکو gitti جیت حضرت Ali gelir gelmez iş başına ne yaptı? kalktı Misr'in valisini Şam'ın valisini Irak'ın valisini değiştirdi. Mecce valisini değiştirdi. Yeni valiler atadı. Yani devleti yeni baştan kontrol edecekti. حضرت علي. Bütün valiler teslim ettiler. Şam valisi kim حضرت maavi bin ebi sufyan radıy allahu Kendisinden o babasından ve kardeşinden Allah razı olsun. Bunlar Hazreti Ma Maaviyye ne dedi? Dedi ben önce dedi amcamin oğlu Osman ki halifeydir. Onun kanını kısas yapacaksın. Katilleri önce alacaksın. Ondan sonra biz sana emrine semine vatane deriz. Onun kanı yerde kaldıkça biz semine vatane demeliz. Bu arada Talha ile Züber iki büyük sahaba gittiler Mekke'ye. Mekke'de کیوں کیوں کیوں کیوں Ayşe anamız orada işte dediler gerek Osman'ın kanı yerde kalmasın. Çünkü vehim bir meseledir. Osman کیوں bilir misiniz? 4 sahabeden 4 خلifeden üçüncüsü cennetten müjdelenmiş Çi sefer Resulullah'ın damadıdır. Çi kızıyla evlenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında diyor ki ben utanmam bir adamdan Allah ondan, melekler ondan utanıyorlar. Haya ediyorlar. Bildim, öyle bir adamdır. İlk sefer vahim bir meseledir. Yani biz burada oturup tenkit edebiliriz. Ama bunu yaşamak lazım ki anlayacaksın bunu. Yaşanmadan anlaşılmaz bu. Böyük bir fitnedir. Biz dernekte bir kavgamız oluyor altından kalkamıyoruz. Fekeyfe büyük bir ümmet halife öldürülmüş. Sahabeler dediler iştihadi meseledir. Dediler katilleri istiyoruz biz. Hazreti Ali'ye haber geldi. Hazreti Ali dedi ben katilleri size şu anda yapamam. Çünkü bu katiller çoktur. Bir de bu katiller hepsi Medine'de Musulmanların ordusuna da katıldılar. خلیفسن öldürülmüş Onun için چیشن Ali نی etti dedi ben hayır bunu yapamam Ben önce devletin bir kontrolünü ele geçireyim. Her yere hale geçirdikten sonra bunları teker teker hepsini adalet önüne çıkardığız kısas yaparız. Ama şimdi çıkartsak fitne üzerine fitne olur. Diğer sahabalar Hz. Mu'a ve hayır. Önce kısas sonra itaat. Bu iş böyle kaldı. Züberden Talha Hz. Ayşe'de Dediler ki olmaz gerek şey olsun katilleri yedir. Katiller de haber geldi olarak Basra darlar. Bunlar da Züber'den Talha, Hazreti Ayşe de çıktığı oğlardan devesiyle nere gittiler? Basra yoluna. Üç bir orada oldu oğlardan. 700-600 kusur bir rivayette 700'den. Musulmanlardan Hazreti Osman'ın kanını katillerden alsınlar. Basra valisi karşıladı onları Hazreti Ali'nin valisidir. Yeni atılamış onu. Dedi Basra'ya giremezsiniz. Hazreti Ali'den izin alalım giresiniz. Bu orduyla gelmişsiniz. Fitne olur dedi. Hazreti Ali katillerinden birisi Hazreti Osman'ın katillerden birisi karşıladı orduyü. Savaş oldu orada. olan O katili öldürdüler ve birçok orada insan da öldü. Ondan sonra Hz Ali bunu duyduğunda orduyu toparladı çıktı fitneni önlesin diye on bin kişiyle Medine'den çıktı nereye Basra'ya Basra'ya geldi Talha ile Züberin nedir meseleniz dedi dediler biz işte bu katiller istiyoruz Hazreti Ali de orada sahaba gönderdi Mikdadi Bini Esvet Ümru İbni, ibni Ka'ka ibn bu kişisini gönderdi dedi gidin buralardan şey yapın. Nedir mesele? Anlaşın. Bunlar dediler biz katilleri istiyoruz. Katil onlar dediler katilleri işte imam Hazret Ali halife katilleri diyor ki fitne olmasın diye sakinleşsin ortam, ecucumuz yetsin diye orduyu tam ele geçiririm. Ondan sonra teslim ederiz. Neredeyse anlaştılar. Çünkü ondan önce haber gelirdi. Durdular Hazreti Ali katilleri teslim etmiyor. Halbuki öyle değil. Fitne çabuk yayılır. Biliyorsunuz. Bunlar anlaştılar. Sabah dediler. Tamam. Anlaşalım her herkes dönsün. Şimdi katiller ne dediler? Hazreti Ali'nin ordusundadılar. Bir kısmı da Basra'dadır. Zaten ondan önce savaş oldu. Hepsi... mağlup celdiler kaçtılar bir de döndüler Basra'ya. Bunlar gece geldi Hazreti Ali'nin ordusuyla görüştüler. İçindekiler. Dediler bunlar anlaştılar Talha ile Zübeyir dönse Hazreti Ali Basra'ya gelir bizi yakalar kısas yapar adaletin önüne çıkar. Ne yapalım? Dediler biz bir menaro yaparız. O da nedir? Girelim ordunun içine he Saldırarım. Bu tarafa o taraftan da bu tarafa zennetçiler. Çoğu birbirine saldırır. Buradan fitil yakarız. Savaş başlasın. Ve bil fiil. Cezenin yarısında böyle bir şey yaptılar. Kalktılar. Talhan'ın, Züber'in ordusuna saldırdılar. Birkaç tane, on, on tane Musulman'ı öldürdüler. O tarafa da gittiler saldılar. Hazreti Ali'nin ordusu zennetti. Bunlar saldırıyorlar. Onlar zennetti. Onlar saldırıyorlar. Başladığı mesela şafak söktü. Önlaya kadar elçiler gelip gidiyorlar ama öyle bir meseledir ki çift, çift taraf elinde kılıç fitnedir bu. Bu böyle şeyden değil yani. İki taraf birbirine Talha Zübeyr çıktı. Ta savaş etmeyin caiz değil. Müslümandır karşı taraf, halifedir. Halifeye taat vaciptir. Biz anlaştık halifeyden. Kısas olacaktır. Şimdi geri dönelim. Ama anlatamadılar. Önleğe yakın giriştiki ordu. Bu taraf 600. E, o taraf Hazreti Ali'den de büyük bir ordu var. Ne oldu? Hazreti Ali'nin ordusu Galipçel'de. Çok musulman öldü içeride. Zübey Radıyallahu anh'u savaş etmedi. Savaş etmedi. Vakti savaş oldu. En azından dedi ben ne yapalım? Elim kana karışmasın Müslüman karına. Savaşı bıraktı kaçtı. Bir tane arkadan geldi onu zulümden öldürdü. Arkadan vurdu onu. Züberi. Talha da ayırıyor. Kılıncını koymuş. Kaldırıyor. Ayırıyor. Allah-u Ekber diyor savaş etmeyin. Bir ok geldi ona. Yanlış bir ok geldi. Ayağına saplandı. O ayağında da eskide savaşta bir ok gelmiştir. O oradan ruhunu teslim etti. Hazret Ayşe'ye gelirken Hazret Ayşe de havdede divanın üzerinde o da çağırıyordu. Savaş etmeyin, fitnedir savaş etmeyin. Ama Müslümanlar sebeiler. Sebeiler kimdir? Hazret Osman'ı öldürenler. Bunlar ne yapıyorlar? Mahsus Hazreti Ayşe'nin Havdecine devresine yakın saldırı yapıyorlar. Kışkırtçılar Müslümanları Biliyorlar o Resulullah'ın hanımıdır, muminlerin anasıdır. Bu sefer Müslümanlar hepsini ne oldu? Toplandılar Hazreti Ayşe'yi sav savunmaya. Ondan sonra ordu bittikten sonra Hazreti Ali geldi o ölüleri kontrol ediyor. Hazreti Talha'yı gördü. Yüzünden tozu aldı. Ağlamaya başladı. Ey Talha dedi. Bu el dedi bu klinç ne kadar Resulullah'ı savunmuş. İslam yolunda savaş etmiş. Dua etti onu için. Ağladı. Keşke dedi bu 20 sene önce ben ölseydim. Bu günleri görmeseydim. Ali. Ondan sonra bir tane geldi. Ya emirel muminin dedi. Bu züberi klincidir ben züberi öldürdüm onu. silinçini getirmiş, müjde veriyor. Dedi götürün bunu gözüm görmesin. Ve buna ataştan da müjde verin. Bu adam ateştadır. Adam dedi Allah Allah anlamadık ya. Bunların karşı taraflarını düşmanlarını öldürürüz. Biz de ataştan müjde verin. Bak ne kadar cahildiler. Bilmiyorlar Hazret Ali'nin dilinden anlamıyorlar. Sonra Hazreti Ali anamızı hevdecinden حضرت نسل خلیف نیت حضرت علید بن دہ جمل جمل Hazreti Ayşe'nin devresinin atrafında toplandılar ya. Ondan sonra Basra'dan Hazreti Ali Kufa'ya geçti. Neden Kufa'ya geçti? Çünkü Şam yönetici yönetimi maviye baş kaldırmış halifeye. Beyat vermiyor. Diyor ki önce kısas sonra beyat. Çünkü ben amcamın oğludur. Bil fiil amcasının oğludur Hazreti Osman. Onun için حزرت علی حضرت خلیف تختان معیا شم دس اے احلی مسلمان حضرت علیم دام زمین حضرت علی سکھت Kufa'da dedi ne diyorsunuz bize? Her kelleden bir ses çıktı. Ne oldu? Cami ne oldu? Harba karışık oldu. Hiçbir sonuca varamadılar. Hazreti Ali orada çok üzüldü. Irak ehli de meşhurdular fitneyden kargaşaydan kontrolsüzlükle. Tarih de bellidir bunlar. Bugüne kadar aynandır. Şam'da bugüne kadar musallimlikleri devam ediyor. Evet. Ondan sonra malum Sıffin Savaş oldu. Ne kadar sürdü? Dört sene yakın sürdü. Kaç savaş oldu? Binlerce kişi öldü içinde. Ondan sonra en son savaştan sonra tehkim oldu. Dediler Kur'an'a dönelim. Kur'an neyse o. Hazreti Ali abu Musa'yı gönderdi. ابو Musa'yı معاویہ دا عمر بن عسی gönderdi. تحکم olsun. Ondan sonra burada bir fırka daha çıktı. Orada hariciler. Kalktılar. Hem Hazreti Ali Ali'nin ordusundadılar. Hem Hazreti Ali'yi hem معاویہ'yı tekfir ettiler. Dediler. Nasıl olur ki siz şey yapıyorsanız. Allah'ın hükmü bellidir. Ondan sonra bu haliciler Hazreti Ali savaştı. Onları yok etti. Bunlar da şeytanın elemanları tabi. Ne yaptılar? Kalktılar. Anlaşma yaptı üç tanesi. Dediler bu fitneyi ümmeti kurtarmak için bir fitneden. Üç tane baş var. Bunları öldürsek ümmet rahat eder. Hazreti Ali'yi öldürerim. Muaviye'yi öldürerim. Ümrü bin As öldürerim. Ümrü bin As da Misir valisidir. 3 tane harici geldiler Abdurrahman İbn Mülcüm Hazreti Ali'yi öldürmeye geldi Kufa mescidinde sabah namazından önce geldi kılıncını karnının altında karnının üzerine yatmış diyor Ali geldi camiye kah dedi bu yatış şeytan yatışıdır idir kılıncını gizledi şeyin altında Hazreti Ali namazdayken vurdu kılıncını kafasına رحمان دا داری درسون Şu anda tam aklıma gelmedi. Hazreti Maviye hastaydır yoksa Umru bin As hastaydı Sen demeseydin hastaydı benim konsantram güzel gidiyordu. <gülüyor> ee, bilmiyorum hangisi ee, şu anda aklıma gelmedi. Hazreti Maviye hastaydır. Gelmediği yerine gelen öldürdüler. Umru bin As da o gün İshal varmış onda. O da gelmemiş camiye başkasını öldürdüler. İçisi kurtardı. Yeni de ömrü Yaralandı birisi, yaralanır. Amru yaralanır. Tam isabet etmez ona, yaralanır. Neyse bu üçü de öldürürler tabii haricilerin Bu fitne böyle ondan sonra Hazreti Hasan halife olduğunda savaş bir de ısınır. Bütün ümmet Hazreti Hasan'ın atrafında toplanır. Şam'da ehli, Misir ehli Maavya'nın atrafında toplanır. Bir de savaş yeniden şey olur. Ama Resulullah'ın müjdesi var. Benim oğlum efendidir. İçi taife, mümin taifeyin arasını budur. Bu rivayette tecelli eder, tehakkuk eder. 6 ay sonra Hazreti Hasan, zaten Hazreti Hasan babası zamanında da savaş taraftarı değildi Hep tartışırdı Hazreti Ali ile. Hazreti Ali de sıfın savaşında razı mıydı? Razı değildir. Bizseydim bu günler var diyor. Hiç filan filan adımları atmazdık. Keşke 20 sene önce ölseydim. Hep bunu derdim. Tarihte rivayet var. Diyor ki Hazreti Ali hep elini tutardı. Böyle sakalını tutardı. otururdu Hep derdi niye böyle oldu. Bürcün bir tanesi geldi dedi. Ya emirel mumin dedi. Kufali birisi. Niye Abu Bakır Ümer zamanında ümmet biridir. Senin zamanında böyle fitne oldu. Dedi, onların zamanında bizim gibi askerleri vardır. Benim zamanımda da sizin gibi askerlerim var. Onun için fitne oluyor. Onlar ihsan derecesindedir Siz düz musulmansınız. Fitneye alet oluyorsunuz. Onun için Hazreti Ali o hasretten gitti. Mesele nedir? İçtihadidir. Razı değiller savaştan ama savaş ne oldu? bir ataştır. Yandı, öyle alınması zordur. Ataş bir çibitten başlar ama öne alınması çok zor olur. Savaşlar da öyledir. Ondan sonra Hazret Hasan'la Hazret Muaviye anlaştılar. Hazret Hasan dedi, tamam ben sana hilafeti veriyorum. Ondan sonra hilafet ne oldu? Hazret Muaviye'ye geçti. Hazret Muaviye de 20 sene halifelik yaptı o o seneye ki Hazret Hasan e, hakkını devretti o seneye ne dediler Müslümanlar amul cemaat ah", cemaat senesi dediler cemaat yili dediler toplandılar bir de cihat başladı devlette fitne bitti Müslümanların kanı durdu çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun da vermiştir Hazret Hasan ondan sonra ümmet devam etti hani Eydir burada ashab bakıyoruz itikadi khilaftır bu aralarında yoksa idari khilaftır idari khilaftır itikadi bir khilaf yoktur idari bir khilaftır o diyor bana katiller katilleri var, o diyor hayır katilleri sonra verir Eydir ehli sünnet bunda tahakkuk etti oturdular buna baktılar masaya yatırdılar hakçimin tarafındadır ehli sünnet icma'n dediler hak Hazret Ali tarafında Neden؟ Çünkü halife halife her ne bu dedi, dedi, Ama bunlar ne yaptılar? başkaldırıçan ne oldu? işte böyle fitne oldu. Onun için biz dedik ki İslam devletini itaat ayakta tutar. Disiplin ayakta tutar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki velev başınıza bir köle gelse ona ita eşitin ve itaat edin. Demeyin bu efendidir, bu köledir. Yeter ki başınıza bir dene geçti, taat edin. Çünkü şeytan bu ayrılıktan ne yapar? Üç tane sefere çıktınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Üç tane sefere çıktınız. Bir tane başınıza ne tayin edin? Yönetici, emir tayin edin. Ne için? Şeytanın önü kapasın. Resulullah bütün şeytanın kapılarını kapanır. Ya bir tane diğer burada durup mola verelim. Bir tane diğer vermeyelim. O ortada kalır. Arada anlaşımcılık çıkar. Ama ortada emir var ise emir üç taneyseniz muhakkak bir görüşü var. Diğer hata علی ama bu ابا nedir bilerek mi Şeriatı kaldırıp koymaktır. Hayır. Karşı gelmek değil. O iş bir Onun için Hazret, bazı de ne diyor? شیریات hilafet وقت مختو نسا خرسی جن arasında ortalarında bir حضرت gelir خلافت حضرت معاویہ sen hilafeti mi stürsün? kendini Ali'ye denk tutuyorsun, hayır dedi, Haşa ben Ali'ye, ben kim Ali kim dedi. Ali Resulullah'ın amcası oğludur, damadidir, on tane müjde, cennetten müjdehlenen birisidir. Raşit Halifedir. Ama ben kan istiyorum. Hazret Muavi'ye de çitlenmiş hedefe. Şeytanın oğuluydu. İştahat ediyor, bence hakkımı istiyorum. Eyidir. Ehli sünnetin görüşü bize göre hak görüştür. Onun için biz de inanıyoruz buna. Burayı da amel ediyor. Hazret Muaviye hatalıdır. Hazret Ali haklıydı. Ehli sünnet alimleri ne diyorlar? Yönetim Hazret Muaviye'ye geçtiğinde bile katilleri getirip pisas yapmadı olara. Neden yapmadı bilir misiniz? Aynı fitneden korumak. خلیفا سائی işte biliyorsunuz. Ona dediler ne diyorsun kim hatalıdır kim ne diyorsunuz masayı yatırın mesele hayır dedi. Allah bizim bizim elimizi kılıçlarımızı onların kanından uzak tuttu. Dilimizi de biz onlardan uzak tutarız. Onun için ehli sünnette yoktur sahabanın ihtilafını masaya yatırıp hüküm vermem. İhtilaf meselesi geldi kapatın meseleyi deriz. Neden? Şerdir. İhtilaf adı üzerinde. Han gövdeyi götürmüş. Yeter ki müctehitler müctehitler onun için hilaf kalsın Allah Tealaçı tarafında muzafvetini o bir tarafta verir. Biz aynen ders alırız o ihtilaftan, aynen ihtilafa düşmeriz. Ders neredeydi? Hatan içindir Hazret Muaviye. Hatası nedir? Halife'ye tabi olması lazım. Semi'na ve derseydi ondan sonra hakkını isteseydi سمنجی بھیرد جہاد مسالا شار شیان شر شیطان حضرت babamızın حابیل babamızın oğludur şeytan ora bile gelmiş Yeni çıkmışlar cennetten. Babamız çocuklarını anlatıyorlar şeytanın tuzağını. Yine şeytan fitne meselesinden cidiş yapıyor. Peygamberlerin oğlu, Hazret Nuh'un oğlu musulman olmadı. Hazret Lut'un hanımı musulman olmadı. Demek ki bu fitne her çeşitli olur. Ama nedir? Biz bundan ders sıkartırız. ehl sünnet dilini bu fitneden kurur. Dil uzatmaz. Sahabenin arasındaki hilefler Hz. Ömer ne dedi? Oğlu Ubeydullah bir gün Miktad İbni Esved'e kızdı, kifretti onu. Söydü onu. Getirin bana bıçağı dedi. Ubeydullah'a da getirin. Dilini کسیم. Bir ibret olsun. Kıyamet gününe kadar bir daha kimse bir sahabeye cesaret edip sövmesin dedi. E, Ümer bir şey muhakkak yapar. sahabeler سلر دلر خلیفرفیہفل نا رسول وفات sıffin رسول kaç bin tane کتل دیں bile بھی çok az katıldı صرف خط صاحبہ باز روایت صاحبہ امہ راجی عولان چی ابن احمد امام احمد مسن الدین ودیار عالم اتھس قسور صحابہ خاتل عولم بدر Çünkü 30 tane sahabanın adını tarihte bulamıyoruz. Zorlanıyoruz attuz tane toplamaya. On tane diye bir şey yoktur. Attuz kusur sahaba katıldı. Bu taraftan o tarafa. Yani Hz. Muaviye tarafıyla Hz. Ali tarafında. Onun için diğer sahabeler, büyük sahabeler neredeydiler? Mekke, Medine'de kaldılar. Dediler bu fitnedir. Biz bu fitneden uzakız. Haa Bu nedir Biz karışmarız. Ne yaparsanız yapın da değil. Ortayı bulanlar oldu. Elçileri gönderdiler. Ashab-ı kiram geldi. Baktılar. Fitne büyüktür. Onun için ne yaptılar? Kıncılarını kılıfına koydular. Çekildiler ortadan. En azından bunu yaparız. Dua ettiler. Fitneye kat katılmadılar. at Kusur sahabe. Ama ümmete mal oldu fatura. Evet. Neye mal oldu? 5 sene ümmette cihad durdu. İslam'ın yayılması durdu. Bunlar bu, bu meselede ne oldu? Durdu. Bu hücmal oldu. Ümmet kan kaybetti. Ama bu Allah'ın hikmetidir. Resulullah'ın mucizesidir. Resulullah ne dedi? Bir gün Hazreti Hasen'i, Hazreti Hasan çocuktur. Resulullah namaz kılıyor. Cemaat namazında camide Hazreti Hasen gelir boynunda dolaşır. Resulullah da sücdeyi uzatır. Hüseyin rahatına baksın. Bir gün minbere çıktı hütbe verir. Hazreti Hasen geldi kucağında oturur. Dedi bu oğlumu görürsünüz. Bu seyyiddir, efendidir. Bir gün gelir ki Allah ki taife, mümin taifeyi aralarını bunun vasıtasıyla birleştirir. O tecelli etti. Bu nedir? Mucizedir. Resulullah bir mucizesi tecelli etti. Bir de bu fitre ümmet için 1400 senedir. Hemen hemen. Bir de gelenler içinde nedir? Bir ibrettir. Okuyoruz, bundan ders alıyoruz. Ama کم bundan ders alır? Yine o ihsan derecesinde olan Ashab-ı Kiram gibi olanlar. Bak bu dernekte bir ihtilaf etsek hiç sahabelerin ders alıyoruz. Almıyoruz. Her şey diyor benim dediğim dedikti. Niye o böyle yaptı? Niye bu böyle yaptı? Niye o böyle yaptı? Kimse orta yer bulmuyor. Şeytan da zil takıp göbek atıyor. Kim kazanıyor? Düşman kazanıyor. Kim kaybetti? Biz kaybettik. Ashab da aynen öyle oldu. Onun için biz ibret alacağız. Aynen hataya düşmeyeceğiz. İşte arkadaşlar Şii'ler ہاریسپتلار kalbimizde bir miskal zerre boğuz nefretçin yoktur. Onları severiz. Onlara merhamet okuruz. Dua ederiz. Hatalarını da Allah affetsin diye ne yaparız? İstighfar, tövbe ederiz. Ehli sünnetin görüşü budur. Kim böyle yapsa ehli sünnettir. Ehli rahmettir, ehli cennettir. Kim tersini buğzetse, nefret etse, yani kalbinde bir kin olsa belli bir adet ehli dalaletin ehli ataştı. An ehl şu netice kadirdi. Şimdi o şeyi okuyalım istersen. En sonu orada bazı paragraflara çarız. Sahabenin ihtilaf konusu biter, ondan sonra ehlibeyte geçeriz ehl Cemaat, kiram arasında cereyan eden fikir ve savaş girmeyip, susmanın gerektiğinde fikir birliği içindedir. Onlar sahabe arasında meydana gelmiş olan ihtilaf ve anlaşmazlıklar hakkında ileri geri konuşmazlar ve durumlarını Allah'a havale ederler. O dönemde yaşanan musibetlerden dolayı da çokça inna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Ve hak iki tarafın ölüleri için Allah'tan bağışlanma ve merhamet dilerler. Yani, Her iki tarafın ölüleri için Allah'tan bağışlanma ve merhamet dilerler. Yani bir fitne olsa ne dersin? Le hule ve la kuvveti yani Allah'ın Yücünden, kuvatından, isteğinle başka hiç hiçbir yücümüz yoktur. irademizin haricindedir. Bir musibet gelse bunu deriz. La havle vela kuvvete illa billah. Fitnelerde ha? inna lillahu inna ileyhi raciun. Biz böyle deriz. Her iki tarafında Allah rahmet eylesin deriz. Evet. ehl sünnet onlardan hiç kimsenin masum olduğunu söylemez. Hiç kimseyi de suçlamaz. Aksine onların içtihat ettiklerine Hakkı aradıklarına ve kasten yanlış yapmadıklarda yanırlar. Onlardan içtihatlarına da isabetli olan için iki ecir, yanılanlar için bir ecir vardır. İnşallah hataları da allah Teala tarafından bağışlanacaktır. Hepsi mazurdur, ecir almıştır, hiçbiri suçlu değildir. Evet, devam et. ehl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini yerine getirerek sahabeden hiçbirine hakaret etmez. Onlardan uzak olduğunu ifade etmez. Onlara karşı ön yargılı olmaz, onları kötülükle anmazlar. Aksine onları hak ettikleri şekilde güzel övgülerle anar, hayırla yad ederler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ashabıma söylemeyiniz. Ashabıma söylemeyiniz. Nefsim elinde olana yemin olsun ki sizden biriniz Ulu Dağ kadar infak etse onlardan birinin infak ettiği bir ölçüye hatta yarısına dahi yetişemez. Evet. Çünkü ashap içiram Resulullah'ın vasiyet üzere Şey, Sünnet, Resulullahın vesiyeti üzere, nefsim اللہ رسول اللہ صتھویت ندرم bir ندر انفق مثل احد ذهب احد قدر بيتن نس انفقت الله yolunda he infaq etse ma adraka mudda ahadihim wala nasifuh adra qadar elinizde altununuz olsa malınız olsa infaq etseniz onların bir tutamına یم بٹام یار سنہ قدر انفقل وہرما en یا en چھاڑ چنچ چی صاحبہ اللہ تعالی ابن صاحبہ اونچ سیچ تھی پھینم بین yaptı Ashab-ı kiram ne demektir? Bu dinin ilk uygulanan toplumudur. Yani bu din kimin üzerinde uygulanmış? İlk toplum örnek olarak ashab-ı kiram toplumudur. O şerefe neyl olmuşlar. Bir de hangi şerefe neyl olmuşlar? Resulullah'ın görme şerefine. Bir tane şu anda uçsa havada bile suyun üzerinde yedirse o kadar evliya Allah olsa sahabenin tırnağına yetişmek. Fütü sahabe Resulullah'tan görmesiyle şereflendirilmiştir. 13. Allah Teala ne diyor? "Fülletun minal evvelin." Sahabelerin üçte biri Firdavs'u aledetler. O biri üçte biri nerede dediler? Firdavs'tan bir derece aşağıda. Ki onlardan sonra ümmette sahabeden sonra dünyanın sonuna kadar o 3'te 1 kadar olmazlar. Fulletun min el-evvelin ve kalilun min el-akhir. Firdevsü aleye kim çıkar? ne kadar mümin var ise he? Çoğu nedir? Sahabe ashab-ı kiramdır firdevsü alan. Ashab-ı kiramın haricinde ne var? Kalilun Çok azlar ashab-ı ikramın yanında fırdosta olurlar. Fırdosa gitmek kolay mı siz zannediyorsunuz? Fırdos nedir biliyor misiniz? Cennetin yüzüncü derecesi. En ziruvatı. Tavanı da Rahman'ın arşıdır. Allah-u Teala cennete tecelli ederken ilk fırdos ehline görür. görünür Resulullah'ın meclisidir. Bütün peygamberler, şehidler, salihler, evliyaullahlar oradadır. Öyle düz mümin, düz Müslüman. Onun için ashab-ı kiramın yeri Allah indinde çok yücedir. Ne dedi Allah Teala Kur'an'da? Radiyallahu anhü ve radu anhu. Allah Teala dedi ben onlardan razıyım çünkü onlar benden razı oldular. Allah Teala övdü bunları. Övdü bunları. Onlar benden razıdılar, ben de onlardan razıyım. İş bitmiştir. Allah'ın has adamlarıdır. Onun için biz ehl-i sünnet olarak ihtilaf da olsa, ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hatibi ibni Belta'a Resulullah'tan gizli mektup gönderiyor Fethi Mekche'de. Resulullah da elini kaldırıyor ya Rabbi Kureyfin gözünü al, sürpriz olsun onlara gitme. Çünkü kalplerinde şeyleri kırınsın مت چ خاند حدر حتب جزل خیبر جن دونوں دہ میں حضرت حضرت عمر درخت حتف mi اہل اللہ günah جنہیا Allah اللہ affeder İmkanı yoktu. Onun için ashabın özel bir yeri var. Evet devam edelim. Onları seven, onlara saygı duyan, onları övüp yücelten, onlar için istiğfar eden, hayır duada bulunan, haklarına riayet eden, kıymetlerini bilen, faziletlerini anlatan, onları savunan, onların aleyhinde konuşmaktan dilini korayan, onların yolunu yoluna uyan, izlerinden giden ve onları örnek alanlar iki cihanda da kurtuluşa ererler. Bunlar kimdir? Bizim kimlik tespiti yapıyoruz. Kimdir biz kimiz? Ehli sünnet. Bak aynen merhamet toğunuzu dileriz, affederiz, dilimiz tutmuşluk radiyallahu anhum diyoruz. Hiç soycu aralarında savaş olmamış. Hepsini seviyoruz. Ashab-ı Kirem de öyleydi birbirine. <gülüyor> Hilafetten sonra her çeşit birbirini unuttu yani bu hilaf. Kimse demedi eski İslam'daki gibi kan davası devam etmedi. Sahabelen arasında İş bitti. Aynen savaşta çatışırlar. 6 ay sonra düşmana karşı tek yumruk çatışıyorlar. Enteresan bir şey ya. Bak işte bu delildir. Delildir ki onlar itikadi bir inanç bir meselesi değildir. İdari bir mesele ihtilaf. Sonra her şey çulahanı koydu önüne hata yaptık dedi. Her şey gitti cihada. Hatta Rum O zaman da Rum'un Rum neredeydi? Bizim Türkiye'de o zaman. Antalya'da. Antalya'da Rumların başı oradaydı devletleri. Ne dedi? Gönderdi Maviye'ye. Dedi istersen biz sana destek veririz. Ali seninle savaş ediyor. İstersen. Bak nasıl çafir her zaman çafiri Tek millettir. Fırsat ediyoruz. Yeter ki Konşular ya şanlın, Konşular sınırdır Diyor ki bak ben zor Zor zamanda senin yanındayım Maviye diyor Maviye bir mektup yazdı ona Ey çöpek dedi Hee? Sen bizim Bu amca çocuğun Arasındaki hilafa karışma dedi Vallahi dedi eğer kalbinden bir şey geçse, yani biz meşguluz burada, sen sınırlarımıza saldırsan, amcam oğluyla, he, elimi uzatırım, tek yumruk sen üzerine geliriz. Seni tarihten silerizdi de. Ve bil feyl öyle oldu. Hz. Muavi başa gelirken ilk işi oldu, gitti orayı yok etti. Aldı oraları aldı, başladı ondan sonra ilerlemeye. Bu da bitmedi. İlk orduyu hazırladı, Cemiden Resulullah'ın yine müjdesi çıktı. İlk ordu dedi denizden Kıstantiniye'yi yani İstanbul'u fethine çıkar o ordu affedilmiştir. O ordunun da başında kim vardı? Komutanı kimiydi bilir misiniz? He? Ha? Hazreti Meavya'nın oğlu Yezid. Meşhur Yezid ibn-i Meavya. <gülüyor> Abu Ayyub de içindeydir. O savaşta Abu Ayyub burada Öldü, gömüldü. İlk ordu Konstantiniyye'ye geldi. Onun için o da bitmeden Antalya'yı. Gitti ta yerlerine Rum'a kadar saldırdı Hazreti Mavi. Bakın gördünüz mü? E işte bizim el i Sünnet olarak tarihimiz bu ashab'a karşı kalbimiz temiz olması lazım. Evet, şeytan ne istiyor? <gülüyor> چینس بس بنائے آخری نوسن بخاری چین وارا رولاََ ہارس نا ہارس نا سیتم hiç itibar etmezler Onu bile yani batıl kitap sayarlar. Çünkü sahabe nakletmiş, sahabede kafirdir olarak. Evet. Onlara bu zeden dil uzatan, onlara kusur bulan, onlardan uzak olduğunu ifade eden, onlara hayır duada bulunmayan, onlar için istiğfar dilemeyen, haklarında ileri geri konuşan, çeşitli yollardan onlara eksiklik ve kusur bulan, onlara karşı ön yargılı olanlar da sapıtanlardan ve helak olanlardan olurlar. Onlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gidenler. biliyorsunuz bu ayeti. Kehf surasının son ayetinde. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ عَمَالَ Size haber vereyim ki amelleri boşa giden kimlerdir. Olardır çizen ne diyorlar? Güzel amel yapıyorlar. Ama kıyamet gününde bakarlar heba en mentura. amelleri boşa getirmiştir. Seviniyorsun? E şu anda Şiiler ne yapıyorlar? lan? Hz. Hüseyin için kendilerini kanıyorlar, çalıyorlar. şey yapıyorlar. Sen ne diyorsun? Allah'a yakın düşüyorlar. Ama kıyamet gününde gelirler, bakarlar. Hz. Ali bile, Hz. Hüseyin bile oilerden belidir. Çünkü onlar Ehli Sünnet imamlarıdır. Bunlar Ehli Sünnet imanlıdır. Evet. Onun için ehli bidat şeytanın oyununa gelmiştir. Ehli sünnet şeytanın oyununa gelmez. Delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da haber vermiştir. Her zaman bir tayfa var hak üzerinedir. O tayfada ehli sünnettir inşallah. Allah bizi de ehli sünneti ten eylesin ve onun kriterlerini, itikadını hakkıyla anlayıp amel edenlerden eylesin. Bunların da yolundan bizi ayırmasın. Önümüzdeki derste inşallah dokuzuncu asılda ne kaldı? Ehlibeyt hakkındaki el-sunnetin inancı. Orada da ehli bid'atten çatışacağız maalesef. İnşallah sahabenin şeyi gibi nasıl sahihelerimiz bamba beyazdır. Onda da öyle bamba beyazdır. Allah hepimizi merhamet eylesin. Amin.